Tarikatın altıncı rüknü huzurun tahsilidir. Altıncı rüknü boş vakitlerde huzuru tahsil etmek için zikre ehemmiyet vermektir. Huzuru tahsil on yedi temelledir. Huzurun tahsiline وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ ma fi أَنْفُسِكُمْ فَحْذَرُوهُ İyiden iyiye bilmiş olun. Allah gerçekte sizin nefislerinizde olan her şeyi biliyor. Binaenaleyh ondan sakının ve in Allah hakan aleikum rakiibe Gerçekte her anda üzerinize Allah kontrol edigidir. Maalindeki ayeti kelimeler ve enta abu darabbek ke anna fe fa inlam tekun teraahu fa innehu yaraka sen onu görür gibi Rabbin'e ibadet et. Şayet ki sen onu görmezsen şüphesiz o seni görüp durur ve abu dilaha ke anna فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ وَحْسُبْ نَفْسَكَ مَعَ الْمَوْتَ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظُلُومِ فَإِنَّهَا <مُسْتَجابتٌ> Allah Ta'ala'yı görürcesine, kendisine ibadet et. Şayet ki sen onu görmezsen, hiç şüphesiz o seni görüp durmakta ve kontrol etmektedir. Kendinin ölülerle beraber olduğunu hesap et. Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü her halükarda mazlumun bedduasına icabet edilmektedir ve o bu dille ha ve la tüşrik bih şeyen ve amel lillahi kenneke terahu va'dut nefsake fi'l meut ve zekurillahi inde kulli hacrin ve kulli şecerin ve izâ amilte şey'aten fa'mel bi'cınbiha haseneten essir bis-sirri ve'l alaniyeti bil alaniyeti hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmadığın halde ona ibadet etmeye devam et. Allah Teala'yı görür gibi onun için çalış. Kendini ölüler içerisinde say. Her taş ve her ağacın yanında Allah Teala'yı zikret. belbeşer bir kötülük işlediğin zaman akabinde bir iyiliği yap. Gizlisini gizli ile, aşikarını aşikarla. Gibi birçok hadisi şeriflerde teşvik buyurulmuştur. Ama Nakşibendi büyükleri bu hadisi şeriflerden hareketle huzurun tahsili için aşağıda zikredilecek on bir usul tayin etmişlerdir. 1- sevgi bağındaki vakit dualarına ehemmiyet vermektir. Dua kitabındaki güne mahsus dualardan sevdiği duaları bir kısmını okumak da faidelidir. 2. Kur'an tilavetine 3. Salavat-ı devam etmek 4. Onsuz olmaz ilimleri yani ilmihal bilgilerini ve tarikat adaplarını tahsil etmektir. 5. Hatme bir yerde yapıldığı takdirde İhvan kardeşlerimin hatmeye iştirak etmeleridir. Hatmede bulunmak da zikre dahildir. Bazıları da hatmeyi tarikatın şartından saymışlardır. 6. Saadatlara, Şeyh Abdulhaka kadar bir Fatiha üç İhlas okumaktır. Aynı zamanda mevcut silsileye, Fatiha ve İhlaslara Şeyh Muhammed Sadakayı ve Şeyh Muhammed Masum'u da ortak edin. Burada rabıta yani şeyhin sureti görüldüyse kovulmaz. Görülmesi için gayret de gösterilmez. Zira rabıtanın esası sevgidir. Sevgi varsa sevgiden suret hasıl olur. Bize göre tahsiline gerek yoktur. 7. Geçen zamanı teftiş etmektir. Müntesip, nefeslerinin zikirle yahut gafletle geçtiğini teftiş eder. Nakşibendiler bu temele huş derdem ismini vermişlerdir. Nefesin inip çıkması halinde boşa bırakmadan celal lafzıyla zikre devam edilir. Demek istemişlerdir. Mümkün mertebede müntesip hayali konuşmanın defi için hayaliyle Allah, Allah lafzını tekrarlar. Hataraların define çalışmaz. 8. Çarşı pazarda ihtiyaçtan fazla suretlere bakmamaktır. Zira her görülen cismin, her işitilen sesin sahibinin sureti hafızada çizilir. Salik zikre ehemmiyet vermezse birçok suretler dimağında yerleşir. İlmi meselelere ve zikrin nurlarına yer kalmaz. Nefeslerini teftiş ettiği, araştırdığı gibi lafzayı celalin söylenmesine ehemmiyet verir. Lafzayı celalin nurları hafızada yerleşmiş olursa, yani meleke haline gelirse, Faidesiz suretlerin yerleşmesini engeller. Bunun için ata sözünde dahi, ayağının ucuna bak denildi. Nakşibendiler bu temele, nazar berkadem ismini vermişlerdir. Yani, yürümek esnasında ayağın önüne bakılır. Ta ki her görülen ve işitilen şeylerin sureti, zihni meşgul etmesin. Bilakis, lafz-i nurları kalbe aksetmiş olsun. 9- Tövbeden itibaren zaman geçtikçe fena ve kötü vasıflardan sıyrılmak, güzel ahlak melekelerine bürünmektir. Buna en faideli şey, şer'i şer'ifin kötü saydığı his ve duyguların, hayali suretlerin tepesine la harfini çekerek illallah demekle de güzel ahlaka bürünmeye çalışılmasıdır. Başlangıçta dahi la harfiyle kendisi yahut gayri tarafından işlenilmiş, yahut işlenilecek tüm fenalıkların nefi kastedilerek La ilahe illallah lafzı defalarca söylenilmelidir. Mesela birisinden kıskandığım zaman kıskançlığımı La ilahe illallah zikriyle gidereceğim. Her şey buna kıyas edilsin. Nakşibendiler bu temele sefer dervatan ismini vermişlerdir. Salik amaçlarını Hak Subhanehu ve Teala'nın rızasına bağlayarak beşeri sıfat ve hayvani arzulardan sıyrılarak sıfatı melekiye ve ahlakı hamidenin vatanına doğru sefer eder. Seyri ile Allah dedikleri budur. Hadisi şerifte: "Ela ucbirukum bil mu'mini, men eminehun nasu' ala amwalhim ve enfusihim wal Muslimu men seliman nasu min lisanhi ve yedhi, wal Majahedu men jahe'da nefsuhu fi ta'atillahi, wal Muhajiru men hajir <gülüyor> al khutayya Gerçek mü'minden size haberdar edeyim mi? Gerçek mümin, sair insanların nefsleri ve malları üzerinde kendisine güven bağladıkları kimsedir. Gerçek müslüman, sair insanların dilinden ve elinden salim oldukları kimsedir. Gerçek mucahit, Allah Taala'ya boyun eğmekte nefsiyle çarpışan kimsedir. Gerçek muhacir, hata ve günahları terk edendir, buyrulmaktadır. Ne vakit zikir insanın kalbine ve bedenine yahut ruhuna hakim olursa, o zaman insan hem Allah'a karşı hem halka karşı güvenilir olur. Dilinden ve elinden halk da kurtulmuş olur. Rahatlıkla kendisi Allah Teala'nın yasak ettiği günah ve hataları bırakır. Halk içinde olduğu halde hakkın huzuruna doğru rahatlıkla sefer eder. 10. Yemek içmekte, günlük çalışmalarda, İlmi meseleleri öğrenmek, öğretmek halinde dahi Allah subhanehu ve teala'nın emirlerini tutmalı Bütün amaçları Hak subhanehu ve teala'ya bağlayarak Bütün sinir sistemlerini Lafz-i Celal'in yahut La ilahe illallah'ın söylenmesine yöneltmelidir Nakşibendiler bu temele Halvet der encümen ismini vermişlerdir Yani her nefeste Allah subhanehu ve Taala'nın huzurunda olmaklığın şuurunda olmaktır. Doğrusu kalıp ve beden, agyarla, halkla olduğu halde, kalp ve ruh, yarla olmalıdır. Diğer ifadeyle, halk içinde olduğu halde, huzurda hakla beraber olmak melekesinin tahsilidir ki, hadis-i şerifte, اِنَّ الْمُؤْمِنَ yuhalitun يُخَالِطُ ve وَيَصْبِرُ ala اَذَاهُمْ اَعَظَمُ اَجْرًا عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الَّذ۪ي لَا يُخَالِتُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ <gülüyor> عَلَى اَذَاهُمْ Şüphesiz Allah nezdinde insanlarla buluşup görüşen, düşüp kalkan ve eziyetlerine sabreden mü'min, onların eziyetlerine sabretmeyen ve onlarla buluşup görüşmeyen mü'minden daha büyük bir ecir kazanır. Buyurularak, halkın içinde olduğu halde, halktan ayrılma usulü izah edilmiştir. İş böyle olunca, Nakşibendi'ye göre uzlet bedenle olmayıp sadece kalben ve ruhen halktan ayrılmakla gerçekleşir demek olur. 11. lafz Celal yani Allah yahut La İlahe illallah zikridir. Nakşibendi büyükleri, lafz Celal'i 24 saat içerisinde 5000 yahut Kelime-i bin 1001 kere bir defada söylemeyi emretmişlerdir. Bu en az derecesidir. Nakşibendiler bu temele Yaatkert ismini vermişlerdir. Yani zikre devam etmek demektir. Nitekim Resulullah sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem Ela unebbiukum bi hayri amalikum ve azkaha inde malikikum ve erfa'ha fi derecatin kum ve hayrin lekum min infaqi zahab ve al-barqi ve min ve Kalu bala. En hayırlı ve ulu Rabbinizin nezdinde, en temiz, sevimli, derecelerinizde en yükseği, altın ve gümüşü Allah'ın yolunda harcamaktan daha hayırlı, düşmanınızla karşılaşıp onların boynunu vurmanızdan, onların da sizin boyunlarınızı vurmalarından, sizin için daha hayırlı amelinizden size haberdar edeyim mi? diye sordu. Ashab, evet dediler. Allah deyişinizdir buyurdu. Üstadı tarafından salike ne gibi zikir, ne kadar tebliğ olunmuş ise ona ihtimam göstermeli ve asla ihmal etmemelidir. Yani işte ders esnasında değil, boşalma anlarında salik sinir sistemlerini hakkın zatı şerifine, eşit huzuruna yöneltmeye devam eder. Meşguliyet zamanında meşgul olduğu şeye ehemmiyet verir, çalışır. Hasılı boş vakitlerini zikirle doldurur. Nakşibendilere göre zikrin en faziletlisi kalben ve ruhen Cenab-ı Hakk'a yönelmektir. Böyle çalışırsa ehemmiyet verdiği işi, okuduğu dersi dahi zikir sayılır. Bu tür insanları Allah subhanehu ve teala رِجَالٌ نَا ticaretu تِجَارَةُ وَلَا بَيْعُنْ عَنْ Kalbinde zikir melekesi husul bulanlar öyle adamlardır ki bir ticaret yahut bir alışveriş Hiçbir suretle onları Allah'ı zikretmekten alıkoymaz. koymaz. ayeti kerimede ölmüştür. Ayeti kerimedeki ricalun kelimesi tağlib yolu üzere varit olmuştur. Vasıf murattır. Vasıf ise erkek ve kadınlar demek oluyor. Şu kadar ki erkekler dışarıya çıkarak geçimi temin etmek peşinde koşarlar. Kadınlar ise çoğu vakitlerini evin içinde geçirirler. Nitekim kadın sahabeler ''Biz de cemaatte seninle beraber olmak isteriz.'' diye Peygamber sallallahu ta'ala aleyhi ve sellemden istirhamda bulundular. Hayru mesacidin nisai qa'rubu yutihinne'' ''Kadınların mescitlerinin en hayırlısı, kadınların evlerinin ortasıdır.'' diye buyurdu. 12. Her yüz kerenin akabinde ilahi ente meqsudi ve ridaake matlubi'' Yani ''Ya Rabbi, maksadım Keşif, keramet ve servet değil, maksadım sensin ve senin benden razı olmandır demekle ruhunun derin merkezlerinde Hak subhanehu ve teâlâ'nın rızasına bağlamış olduğu asıl amaçlarını dille dahi ifade etmektir. Nakşibendiler bu temele bazı güç ismini vermişlerdir. 13. Nefsin meylettiği hayali konuşmaların, kötü hislerin meleke haline gelmesi engellenir. Yani hislerin fiile geçmesinden daha ziyade gelişi engellenir. Mesela ilmi tahsil etmekle, Kur'an-ı Hakim'i okumakla, dua ve yalvarışla, namaza sığınmakla, salih insanlardan bahsetmekle, kötü hislerin izalesine çalışılır. Nakşibendiler bu temele daşt ismini vermişlerdir. Yani kalpten masivayı silmek ve mahluku kovmak demektir. 24 saat içinde, bir saatte olsa, kemal gayretle Allah'ın gayrini kalpten çıkarmaya çalışmalıdır. 14. Rabıta, yani şeyhin suretini, yahut zikrin suretini vasıta, yani araç edinerek bütün sinir sistemlerini, vacibül vücut olan Hak subhanehu ve teâlâ'nın zat-ı şerifine yöneltmektir. Ve her halükarda Hak subhanehu ve teâlâ ile beraber olmaktır. Başlangıçta bunun en az derecesi emirleri zamanında yerine getirmek, yasaklarının düşünülmesinden dahi uzak kalmaktır. Nihayeti masivayı şuurundan gaybetmekle fena ve istigrakı bulmaktır. Fena ve istigrak hasıl olunca şeyhin suretini dahi silmek gerekir. Nakşibendiler bu temele yâd Daşt ismini vermişlerdir. Zevki olarak Cenabı Hak'la beraber olmaklığı kastetmişlerdir. 15. Vaktini neyle geçirdiğini iyiden iyiye kontrol altına alıp teftiş etmektir. Nakşibendiler bu temele vukufu zamani ismini vermişlerdir. 16. Kalbi zikrinde dahi adedin tek olmasına riayet etmektir. Nakşibendiler bu temele vukufu adedi ismini vermişlerdir. Birçok zikirlerde şer'i şerif adedin tek olmasına ehemmiyet vermiştir. 17. Ve bin netice kalbin üzerinde durup devamlı zikir ve murakabeyle çalışmak gerekir. Nakşibendiler bu temele bu kufu kalbi ismini vermişlerdir. Zikredenin kalbinin devamlı olarak anılan zatla beraber olmasıdır. Kalbi vukuf sebebiyle huzurun tahsili üç şeyle gerçekleşir. Birincisi emirlerine tamamen imtisal ve ihtiram, ikincisi yasaklarından tamamen korkmak ve içtinap, üçüncüsü, rububiyetine mukabil, ihlas üzere ubudiyeti izhar etmektir. Başlangıç ve nihayet kalptendir. Nakşibendilerin tarikatlarında burada, hoş derdem temeliyle vukufu kalbi temeli birleşmektedir. İzahı şöyledir. Hakkın huzurunu tahsil etmek için başlangıçta, her bir iki üç saat içinde, Salik zamanını teftiş eder. Malayani şeylerle zaman geçtiyse, tövbe istiğfarla hakka döner. Allah Subhanahu ve Taala'nın hoşnut olduğu şeylerle geçmişse hamd eder. Orta halli olanlar, zikirden başka hiçbir şeyle meşgul olmaz. Gözünü kapatır, dikkatini bir noktaya, mesela şeyhin suretinde yahut zikretmiş olduğu Allah lafzının yazılış suretinde toplar. Birlikte, Allah... Allah, Allah, Allah diye kalbin derin merkeziyle zikreder. Bu esnada zikrinin nurları keyfiyetsiz görülmüş olursa, şeyhinin suretini, zikrinin suretini bırakır. Açılan keyfiyetsiz nurlara yönelir. Nurlar gaybolduysa, yine şeyhinin suretinde, yahut zikrettiği lafzın suretinde dikkatini toplar. Zikrine devam eder. Artık kalemle, Yahut dille yazılması, söylenilmesi caiz olmayan şeyler var. Şeyhle mürid arasında sır olarak konu edilebilir. Maksat kalbin, ruhun ve sinir sistemlerinin özleştirilmesidir. Allah Teala'ya yönelmekte istigrakın husul bulmasıdır. Bu hususta edeple varış, lütufla dönüş, bir de özleşme yolu adlı eserimizi okuyunuz.